sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir ailede de bir örnek. O aile nasıl bir aileydi? Yani Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yuvasının nasıl bir yuvaydı? O yuva dünyanın en mesut yuvasıydı. O yuvada da daima bir saadet ve bir saadet neşeleri vardı. O yuvada günlerce sıcak yemekte bulunmazdı. Aynı zamanda. O yuvada Hanımların odasına baktığımız zaman ancak başlarını sokacak kadardı. Hatta Ayşe Vadim anlatıyor, Allah Resulü diyor, gece diyor namaza kalkardı diyor. Uzun uzun secde yapardı, benim ayağım uyuşurdu diyor. Bana farkında olmadan ayağımı uzatırdım efendim ayağımı toplardı buyuruyor. O yuvanın rızkı neydi? En lezzetli rızkı sabırdı, tevekküldü, teslimiyetti. Bir, bir lezzet yaşanıyordu o yuvada. O ezvacı tahiratın yaşadığı lezzeti kızları da yaşıyordu, torunları da yaşıyordu. Demek ki öyle bir yuva ortamı sallallahu ve Efendimizin o yuvasından bir hisse alabilmek, o şekilde o yuvayı bir kalbi hayatla doldurabilmek. O yuvada evlatlar yetişecek. Bu evlatlar nasıl yetiştirilecek? Evlatlar Allah'ın birer emanete. Cenab-ı Hak onların İslam fıtratı üzerine anne babaya teslim ediyor. Anne babayı o evlatlardan mesul tutuyor. Ya onlara sadaka-i cariye olacak ya da seyyye-i cariye olacak. olacak. En başta anne babanın mesuleti nereden başlıyor? Bir defa isim koymaktan başlıyor. Güzel bir isim koymakla başlıyor. İkinci olarak bu yavrulara helal lokma yedirmekte başlıyor. Çünkü giren lokma o insanın hissiyatına tesir eder. Hissiyatını ya hayra doğru meylendir veyahut hissiyatını yozlaştırır nefse doğru meylettirir. Çocuklar taklit meyliyle büyüdüğü için anneyi babayı taklit ettiği için münakaşalı ve kavgalı ortamda büyüyen çocuklar huysuz olur. Anne babanın bu çok dikkat edici bir husus. Eğer evladımızın kusursuz olmasını istiyorsak anne babanın kusursuz olmaya gayret etmesi lazım. O için ne kadar problemli çocuk varsa anne babanın kavgalı ortamında yetişmiş çocuklardır. Anne baba en ufak bir mülakaşeyi bile evlatlarının yanına yapmaması lazım. O evlada kötülük etmiş olurlar. Diğer bir husus yavrularının daima davranışlarını kontrol altına almaları zor Onların gizlilikte yapacakları bir kabahati göz yummamaları lazım. O zaman çocuk iki yüzlü olur. 200'lü olmaya alışır. Karakteri zaafa uğrar o çocuğun. Çifte şahsiyetli olmuş olur. Ve çocuk yalan söylemeye alışır. Riya yapmaya alışır. Onun için çocuğu yalan söylemeyi mecbur bırakmamak lazım. Eğer bu bırakılırsa bu anne babanın vebali olmuş olur. Çocukların güzel işleri yaptığı zaman onları takdir edip mükafatlandırmak lazım. Ve bu güzel işlere de teşvik etmek lazım. İmam Malik Hazretleri diyor ki hadis alimi, Ravza'nın da imamı bana diyor babam diyor hadis ezberletirdi. Her hadis ezberi bana tutup bir hediye verirdi diyor. Ben diyor her hediye verişte babamın o iltifatları hediye ve benim şevkimi arttırırdı diyor. Öyle bir hal olurdu ki diyor, her gün diyor, babamın huzuruna bir hadis ezberleyerek gelirdim diyor. Zamanla öyle bir hale geldim ki diyor, babam hediye vermese bile o hadisi okumanın bir ruhaniyetiyle, bir şevkiyle gelirdim diyor. Velhasıl Allah'ın onlar bir emaneti, babaların, annelerin onları hep hayır hasenata, infak etmeye, bir komşuya bir çorba götürce onunla göndermeye, babaların camiye getirmeleri, o zaruri. Baktığımız zaman camiler, çoluk çocuklarımızı az görüyoruz. Hep yaşlılar oluyor. Olmaz bu. Yani biz nasıl kendimizden mesulsek, o yetiştirimiz evlatlardan da mesul oluyoruz. Ve kız çocukları daha mühim. Sallallahu aleyhi ve sellem kız çocukları üzerine çok dururdu. Hatta iki kız çocuğunu, üç kız çocuğunu Allah için yetiştirenler, tabii diğer emirleri yapmakla beraber cennete girer diye de bir müjde veriyor Efendimiz. Onun için... Çocuklar aman ne olacak bu küçüktür Bugün böyle giysin yarın ben bunu düzeltirim Olmaz O çocuğa bir alışkanlık gelir, Sonra o terk edemez onu Efendimiz nasıl Fatıma Validemizi yetiştirmişse Kızlarımızı o şekilde yetiştirmek zaruridir Eğer biz onu Ruh alemi dolduramazsak Onu başka yerler dolduruyor o zaman Bizim olmaktan çıkıyor Anne baba utanıyor arkadan. Sık sık çocuğa ceza vererek arsız hale getirmemek lazım. Onu hudutlarına iyi tayin etmek lazım. Allah'ın meşru kıldığı hudutlar için onun da çocukluğunu yaşaması zorunlu. Onu büyük insan gibi yapılırsa o sonradan meydana çıkıyor. Çocuğa bir hamd etmeyi, şükretmeyi, onu anlayacağı şekilde niye dünyaya geldik, nereye gideceğiz, doğumlar niye, ölümler niye. Bunları terkin etmemiz lazım. Bunların en güzel yaşları çocuğun 3 yaşından itibaren, 2 yaşından itibaren yapılacak tehlikeler. O zaman hafıza kuvvetli oluyor. Onu çocuk unutmuyor ömür boyu. Velhasıl biz yavrularımızın kusursuz olmasını istiyorsak, onlara karşı bir kusuru olmaya dikkat etmemiz lazım ve onlara çok itina etmemiz lazım. Yavrular memleketinin istikbalidir. Yarın bu vatan onlara emanet edilecek. Dinimizi yaşamak, ezanımızın devam etmesi, bir toprağın, bir vatan üzerinde mümkün. Ve bu vatanımızı müdafaa etmekle, vatanıma sahip olmakla mümkün. Manevi değerlerimize sahip olmakla mümkün. Bayrak bir bez parçası değildir. O bir milletin haysiyetidir, şerefidir, izzetidir. Peygamber Efendimiz bir vatan elde etmek, dini yaşamak için bir sebeple Mekke'den Medine'ye hicret oldu. Muti Harbi'nde Efendimiz üç tane kumandan seçti. Ve üç kumandana şehit olacaklarını kısmen haber verdi. Hepsi birbirine sancağı teslim etmesini bildirdi. O bayrağın yere düşmemesi için Zeyd Radıyallahu anh, Cafer Radıyallahu anh, Abdullah bin Reva'ın hepsi kolları kesildi. Adı. Öbür kollarını alarak devam ettiler. Onun için gençlerimizi iyi yetiştirmemiz lazım. Mesela dün İstanbul'un fethiydi. Bir fetih ruhu nasıldır? Cenab-ı Hak nasıl liyakat kesmedince olmayacak şeyler bir olur haline geliyor? Çanakkale öyle hakeza, ondan sonra devam eden hallerde. Yavrularımıza inşallah bir din, iman, vatan, millet bu hissiyatlarla dolu olarak yetiştirmemiz ve bilhassa o bulunduğumuz bu ovalar Osmanlı'nın neşerdiği bir şeylerdir. Onun telkinde lazım bir 400 atlı buradan çıktı. O 400 atlıyla kurulan ufacık bir aşiret 3,5 asır sonra 24 milyon kilometre kareye ulaştı. Bugün bir haritaya baktığımız zaman Avrupa'nın yarımı, Asya'nın bir kısmı, Afrika'nın bir kısmı. İnşallah yavrularımıza mani bir kimlik verip bizler için sadaka-i cariye olmasını Rabbimiz ihsan buyurur inşallah. Rabbimiz okunan ayet-i kelimelerin muhtevasından, sohbetimizin muhtevasından kadremiz hisseler nasibeyler. Nasıl yaşarsanız o şekilde ölürsünüz, o şekilde haşr olursunuz buyuruluyor. Bu hayatımız, bu serencam, bu hayat macerası bir doludan bir kaset gibi kıyamet günü gösterilecek. Yevmizin tuaddisi ahbaraha benne rabbeke ehaleha. O gün bu yeryüzü üzerinde işlenenleri haber verecek. Nasıl şu hayatımız geçti? Kitabını oku bugün sana nefsin kafidir deneyecek. Velhasıl bu bardağı dolduran damlalar gibi her anımız o bir ömür sakvimini dolduruyor. Onun içinde eğer bozuk damlalar gelmişse onları da Cenab-ı Hak seherlerde istiğfar ederler bu. İnşallah seherde istiğfarlarla tevhidlerle, salvat-ı şeriflerle gözyaşıyla o bulanık damlalar da inşallah Cenaba tasfiye etmeyi ihsaneyler cümlemize. İnşallah en güzel anımız, son nefesimiz olur. Zira ayeti keriminde ölüm çok zor bir an. Fakat bu Allah'a yaklaşan kullar için, istikamet kul giren kullar için Cenab-ı Kus ile suresinde o anda melekler iner. Vefat anındaki o mümin, Allah'a yaklaşan o salih kula korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat cennetlerle sevinin derler. Evet. Cenab-ı inşallah vaat kemi in şumulünde bir hayat nasib eden cümlemize Allah cümlemize razı olsun.